Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Şimdi bir musulman soruyor. Diyor ki e, bazı hanımlar e, lans takıyorlar gözlerine. Bu lansı takmadan önce bir sıvı maddeye koyuyorlar şöyle takıyorlar. Acaba bu orucu bozar mı? Evet orucu inşallah bozmaz. Alimlerimiz öyle fetva vermiş. Bunlar güncel olduğu için güncel alimler fetva vermişler. Ee, diyorlar ki velev onu bir sıvıya koysa, e, gözüne taksa inşallah böyle bir e, lens ve ona benzer göz damlası, kulak damlası e, velev onun tadını boğazında bile alsa e, elinden geldikçe yutmasın, tükürsün onu kulağında damla, burnuna damla koymak. Bunlar hepsine alimler, velev ki bazılarına etmişler ama racih olan Allahu Alem, bunların bir mahsuru yoktur. Çünkü alimler diyorlar, bular yemek içmeye girmiyor. Onun için cönüz, cönül rahatlığıyla bu türlü ilaclar, yani bu türlü dediği lens alınır. Ama bazı meseleler var ki, e, dikkat etmemiz lazım. Mesela bu lans meselesi eğer bedene ziyanı var ise bu caiz değil. Belki insanlar takıyor şu anda e, kötülüğü, yan etkileri bir müddet sonra çıkar. Onun için bir şey yapmadan önce Müslümanlar o şeyi ara, araştırmaları lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.